قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا اَيُّهَا النَّاسِ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَكَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَكَ ile kalpleri münevver, fuatları muattar, yüzleri hakka secde etmek ile alımlarında eseri secde bulunan cümle enbiyaların serdarı Mahbub-i Kibriya Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeyinden ziyade severek imanlı kemale irderen, mahşer gününe inanan, öldükten sonra dirilmeyi kabul eden ve bu kısa hayatın hesabını Allah'a vermeye iman eden, Hak'ın cennetine hak, cemaline hak, narını hak, mizanına hak, sualine hak, İshabını hak bilenler. Hakkın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. Bayram bayram derken, bayramı edenler etti. Ve onlar hak meclisine, bezmi, hakka vasıl oldular. Bizim de ömürlerimiz süratla geçmekte. Ramazan bayram, Muharrem sefer, Ekim kasım derken bir gün ansızın, hiç beklenmediği bir anda, aşıkları maşuka ileten, kafire edamet ve hasret, aşıkı sadık müminlere bayram olan ve kulu Allah'a isan eden o ulu melek bir gün bizim kapımıza gelecektir. Hiç beklenmediğiniz bir anda. O vakit bu aleme nereden geldik, niçin geldik ve nereden geldik, nereye gidiyoruz, niçin geldik, niçin gidiyoruz bunun farkına o vakit varacağız. Çünkü bütün insanlar uykudadır. Ne vakit? Kafası teneşire gelir. Melekül Mevt aleyhisselam onun göğsüne oturur. O vakit uykudan uyanırlar. Onun için iki ciham fahri sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Alemlerin efendisi. Allah'ın mahvubu. Allah'ın sevgilisi. Hilkat-i sebebi alem. hikmeti i sebebi adem. Mazhar-ı zat tefid-i efval, tefid-i sıfat, tefid-i zaten malik olması olan peygamberimiz rahmetullâ <gülüyor> alemin buyuruyor ki, külün <gülüyor> nas, naimun ve iza, matu tu Bütün insanlar uykudadır. Yani bu dünya hayatı, görmüş olduğun kasalar, keseler, masalar, rütbeler, bunlar bir uyku aleminde geçirmiş olduğun nesnelerdir. İster zaruret içerisinde yuvarlan, ister devlet içinde saadetle Kürsünde otur. Postunda otur. Tahtında kurul. Her ikisi de uyku aliminde görülen rüya gibidir. Bütün insanlar uykudadır. Ve izah matu öldükleri vakitte intibahı uyanırlar. Şimdi o gün gelmeden uyanmadan evvel uyan. Hilkatini ara. Nereden geldiğini, niçin gidiyorsun. Ömrünü hebaya sarf etme. Ve bütün dünya cevahirlerinden, sarvetinden kıymetli olan ömrü azizini... Hevaya verme, Allah'a isyanla geçirme, Allah'a kulluk et. Çünkü yerin göyun sahibi, bilinen alemlerin de bilinmeyen alemlerin maliki olan Allah, Celle Cellelu Hazretleri senin için hak ettiğini sana Kitabı Keriminde haber veriyor. O kitap ki atamı eskimeyecek, daima genç ve dinç. Talipleri irşad eden, müminlere şifa olan, kafirlere hüsrat rahmet bulan. O kitap diyor ki ve mahalak tül cinn abi dur. Biz cinnileri görünen ve görünmeyen kuvvetleri ve insanlara ancak beni bilip bana ibadet etmeleri için halk ettim. Ayahsabül insanı en yuturakası de insan kendini başı mu zannediyor? Nerede? de? Hayatında, ölümünde, ölümünden sonra başı boş mu halk olduğunu zannediyorsun? Öyle mi zannediyor insanoğlu? Yok yok öyle değil. Öyle değil. Nedamet günü var. Yahut bayram günü var. Bu alemde Allah ile bayram edenler o alemde de Allah bayram edecekler. Celle Celaluhu Hazretleri'ne. Bu alemde hilkatinin sevini anlamayanları öğrenmeyenler orada çok nedamet edecekler. Eller ısılacak Saçlar ve sakallar yolunacak. Estaizu billah Sure-i Furkan'dan. يَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَا يَدَيْهِ Zalim o anda ellerini ısırır, koparır. Saçlarını yolar, sakallarını yolar, tırnaklarını yer. Niçin ömrümü hebaya verdim diye. Gün kararmadan, yani ölüm gelmeden, bu köprüden geçmeden, bu hayal aleminden çıkmadan, bir ağaç gölgesi mesafesi olan bu dünya hayatından ayrılmadan, vazifelerini bil, vazifelerini yap. Yazıklar olsun Allah'a bilmeyenlere. Yazıklar olsun Allah'a edip de Hakk'a secde ve rükû etmeyenlere. Allah'ın nimetini yiyip Allah'a şükretmeyenlere. Yazıklar olsun. Veil olsun. Müjde olsun aşıklara. Müjde olsun zahitlere, abitlere. O abitlere, zahitler ki, onlar zühütlerine ve ibadetlerine güvenmediler. Allah'ın rahmetine güvendiler. Lütfü kelemine dayandılar. O aşıkları içerisinde hakkı zik edenlerin ölüleri vardır ki, ölümlerinde bile... Hakkı gene zikrederler. Bir veliullah'a götürürlerken ezan okunmuş. Müezzin eşhedü en la ilahe illallah dediği vakitte o zatı muhterem tabuttan elini çıkarmış parmağını göstermiştir. Böyleleri de var aşkan içerisinde. İbadet ve taatına sahip ol. Diline beline ırzına sahip ol. İmanına sahip ol. Yaptığın işlerle Resulullah'ı gücendirme. Allah sana darılmasın. Hakla hak ola gör. Rabbini zikrediyor ki Allah seni zikreyle. Allah'a kıyamen zikret. Allah seni bütün naz kabrinden kıyama kalktığı vakitte seni zikreylesin. Allah'a oturarak zikreyle. Kıyamet günün şiddet ve dehşetiyle cümle enbiya ve insanların diz bağları çözülür. Herkes diz çöker. O gün Allah seni zikreylesin. Yattığın vakitte Allah'a zikreyle ki yakın bir zamanda ameline baş bıçak alacaksın. Çoluğun, çocuğun, yetim... Sevgili ailen du, sevmediğin kişilere malların taksim olacaktır. Ruhunu melekül mevz zapt eder, o alır. Vücudunu, vücudunu kurtlar yer. Kemiklerini toprak yer, mallarını da sevmediklerinden kalır onlar yer. Hesabı senden sorulur. O gün gelmeden ibadet ve taata koşunuz. Allah'a koşunuz, Resulullah'a koşunuz. Allah'ın rahmet kapıları açıktır. Kimseyi kapısından boş çevirmez. Denizlerin katresi kadar, semanın zerresi kadar, kumların tanesi kadar günahın olsun. Allah dediğin vakitte hak affedicidir. Afıvdür, kerimdir, rahimdir, rahmandır Allah. Settardır Allah, gafardır Allah. Ümidini kesme rahmetinden. Ona yönel. Allah diyen mahrum olmadı. Ona yönelen haybe hasir kapısından dönmedi. Cenab-ı Hakk'ın kitabı keriminde, ''Ya eyyühennaş, ey insanlar.'' İnsanlara söylüyor. Hayvanlara değil. Hayvanların varlığı da Allah azık eder. Hayvanların varlığı da Cenab-ı Rabbül alemini ibadet eder. Onlar tekalife değil. Allah'ın emirleri de değildir. İnsanlara söylüyor. sen bu emri başına nimet ve taş bir Sırtına libas. libaz sündüs bil. Ya eyühennas, ey insan insanoğulları. Ey insanlar. Ubudû rabbeküm. Rabbinize ibadet ediniz. Vazifeniz budur Sizin. Ölmeyecek gibi, ölmeyecek gibi çalışacaksın bu aleme. Bunun manasını biliyor musun? Sen ölsen dahi sen geçicisin fakat senin kavmin, senin dinin, senin milletin kıyamet günü kadar dünyada durması lazımdır. Bu Vatanı bıraktığın vakitte arkamdan senin çocuğun, senin dinini tahkir etmemelidir. Allah'a serbest söylemelidir. Öyle evlat işleyeceksin. Hiç ölmeyecek gibi mücerdet vücudunun çalışmasını alma, anlama bu işte. İdari ne olacak? Öyle evlat geçireceksin ki evladı dünyaya getirmek mesele değildir. Evladını dünyaya getirdin ona hakkı, hakikati öğretmedin. Hz. Muhammed'in kokusunu duyurmadın. Cennet yollarını göstermedin. İnsaniyeti bildirmedin. O evlat senin düşmanındır. Onu sen bir alemi ulviyeden aldın gidip bu süfre aleme bıraktın. Yarın yövmü kıyamette en birinci davacın senin karşında hasmin evladın olacaktır. Evladını öyle yetiştireceksin ki... ...sana hayırlı halef, senin hakkında hayırlı bir insan olsun. Senin ismini rahmetle yad ettirsin. abay ecdadımız bizim için çok büyük önderdir. Onların isimlerinden yürürsek hak yolunda yürüyeceğiz. Görmedin mi? Onlar Allah'a hakkıyla kulluk ettiler, abdiyet yaptılar. Allah şarkı garbı, şimali cenubu onların emrine verdi. Sen nefsine kul oldun, kafir başına hakim kıldı. Koca İslam diyarları hepsi istiklallerine kaybettiler. Neden? Çünkü Allah'a secde etmeyen kula secde eder. Allah'a secde etmeyen karıya secde eder. Allah'a secde etmeyen paraya secde eder. Allah'a ibadet etmeyen kendi nefsine ibadet eder. Anniş'ün übüdü rabbeküm şeref abdiyettedir. Allah'a kul olan iki cihana sultan olur. Übüdü rabbeküm. Rabbinize ibadet ediniz. Allah öyle söylüyor bana ibadet ediniz. O Allah ki halakakum. Size halk etti. Neden? Görmüyor musun? Bir katı su parçasından eline bulaştırarak da yıkıyorsun, iğreniyorsun değil mi? Hilkatın bu. Ne ne olacaksın? Niye kibirleniyorsun? Niye hak kabul etmiyorsun? Neden seni bir katı meydana hak eden Allah'a secde etmiyorsun? Burnunu havalarda tevazu et. Burnunu yere sürt. Bil ki oradan geldin ona gideceksin. Bir katı memeyi olduğun geldiğin sonra tura olacaksın. Yakın bir zamanda. Çok uzak değil. Bundan elli sene evvel bu camide ne ben vardır, ne sen vardın. Yüz sene evvel bu kainattaki insanların biri yoktu. Başka insanlar vardı. Ve 100 sene sonra gene böyle olacak. Görüyorsun bunu. Hani Ceddin, hani baban, hani deden, hani padişahlar, hani krallar, hani nebiler, peygamberler, mürseler, zalimler, hainler. Nerelerde bunlar? Her şeyleri bıraktılar. Bir kefene sarındılar. Âlimi fahinden ayaklarının çektiler, Alim bakili karar eder. Yerlerinden memnun mu acaba? Hiçbir haber alamıyoruz değil mi? Ya, yakın bir zamanlar onlara mülhak olacağız. Übüdü rabbeküm. Rabbine mühtaç olduğun kadar Rabbine ibadet eyle. Gözünün nurunu alırsa, vücudunun bir tarafına inme indirirse, etibarın doktorların çare bulamadığı bir dilikletesini müptela kılarsa, ne yapacaksın? Semaden o yağmur yanı ateşle yağdırır. O kumu un, unu kum yapar. Ölüden diri diriden ölü çıkartır. Açları doyuran odur. Yoktan var eden gene odur. Gene yok eden odur. Kudret-i sahip, buna karşı asi olan akıllı mıdır soruyorum sana. Mühtaç olduğun kadar Rabbine ibadet kılacaksın. Hangi anda mühtaç değiliz? Vatanından milletine insan öyle çalışacaksın ki insaniyet ölmesin. Senin milletin, senin devletin, senin dininin salikleri kıyamet gününe kadar dünyada payidar olsun. Hür yaşasınlar. Hür Allah desinler. Hür olarak Allah'a secde etsinler. Yarın ölecek gibi hazırlanacaksın. Çünkü bak geleceğin malum değil, o geleceğin. Şu evi bitireyim, şu apartmanı bitireyim, çocuğu evlendireyim dediğin gün... ...o iş bitti mi kapıya bakarım, o geleceği gelir, ansızın gelir. Ve şöyle bir konuşma olur. İyi dinle. Yani... Ölen ile, ölücü ile ruhu kabzeceği arasında. Der ki ey melek, ey Allah'ın Resulü madem bana gelecektin, niçin bana evvelden haber vermedin? Der ki ben sana çok haberler gönderdim. Resuller gönderdim, elçiler gönderdim. Tekrar senin anlayacak kafa, görecek göz yoktu. Anneni aldım, babanı aldım, dedeni aldım, hamilleni aldım. Konu komşunu aldım, sevdiklerini aldım, hasımlarını aldım. Bunları görmedin mi şey senin habercilerim benim bunlar. Saçına sakalına ak düştü. Ağırdı saçın sakalın. Benim habercilerim miden hazmetmez oldu. Gözün görmez oldu. Vücudun kuvvetten kesildi. Sinirlerin gevşedi. Hala kötülük peşindesin. He? düşünmedin beni geleceğimi. İşte geldim sana. Hani biliyorsun ya işittiniz duydunuz değil mi? Hazreti Ömer bin Hatta bülhatta radıyallahu an, O Ömer ki Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Benden sonra ne diye gelseydi Ömer gelirdi diyor. Peygamberlerin sonu benim diyor. O Ömer'in bir adamı tutmuştu. Bir adam kendisine mürşit yani. Onu maaşa tayin etmişti. Her gün geliyor üç vakitte Hazreti Ömer'e ölümü hatırlatıyordu. Ya Ömer ölüm var deyip giriyordu. İyi dinle. Hikayeti dinleme. Hayatını tedik et. Kelimenin zahiri manasına kalırsan hakikaten dinlemezsen hiçbir şey istifade edemezsin. Boşuna gelmiş bir şey olursun buraya. Hilkatının manasını bilmediğin gibi olur sonra. Günlerde gene bir gün geldi o zat. Hazreti Ömer ana e ki çağırdı gel buraya hakkını al bir daha gelme artık. Sana ihtiyaç kalmadı. Bu güzel huyundan bu güzel sünnetinden vazgeçsin ya Ömer. Yok dedi o değil. Sana hacet kalmadı. Neden? Sakalıma ak düşü dedi. Bizim sakalına ak düşenler sakalını boyuyor. Yani sakalını boyamakla genç oluyor ölümden kaçıyor zannediyor kendisini. Hala sakalına ak düşmüş. Kağıtta, dominada, kahvede ne dünyaya yarar ne ahirete yarar yani. Hiç bu gafleti bırakmak lazım gelir Müslümanlar. Hz. Muhammed'in kapısı açık. Tövbe kapısı da küşadı olmuş. Oradan içeri gir. Aklın başında ise eğer ibadet kemerini, gayret kemerini beline bağlar, Rabbine kul ol. İki cihana sultan olursun. Yakın bir zamanda bu sıkıntılar gidecek. Bu hayata çekmiş olduğun meşakkat senden alınacak. Bir hayat verilecek Hz. Muhammed'in sancağı altında o alemde sultan olacaksın. Bir hayat verilecek ölümü yok. Bir mülk verecek Allah, bunun fenası yoktur. Vida elinden almaz. Ebedi kalırsan da. Bunu buradan abi alacaksın. Ahiretin darlası burası. Burada almazsan orada alamazsın. bulamazsın onu. Hiç sen gördün mü? Bir adam arta eksin de yerine buyday viday bitsin. Yahut eksin yerine buyday. bu görülmüş bir şey davadır. Hamam sana ibret vermedi mi? Hamama bir adam gitse İbrahim Ethem Hazretleri hava gitmiş. Dışarı çıkarken hamamcı para istemiş. Dedi ''Burası bedava değil mi?'' ''Yok.'' dedi ''Faların burası?'' dedi. Sonra elini açtı. Şaşarım mı kimselere ki şeytan evi olan hamama da o bedava sokmuyorlar. Nasıl Allah'a karşı bir adam cennete girebilir ona ibadet ve taal etmezse kulluk etmezse dedi. Sana kafi bu. Çocuklarını görmüyor musun? Sabah çalışıyorlar. Soruyorsun çalışanı. ''Oğlum yatsana biraz, kızım yatsana biraz, azıcık istirahat et. ''Baba imtihan var, imtihan.'' diyor. Çocuklar korku, kuldan korkuyor da sen Allah'tan korkmuyorsun. Ben Allah'tan korkmuyorum. He? İmtihanı düşünmüyoruz hiç. Bu soruyu soracak Allah soracak senin karşında. Aşkı sadıklar müminler için. Übüdü Rabbiküm. Rabbine ibadet et. Her anda, her zamanda Allah de. La ilahe illallah de. Übüdü Rabbiküm. Allah'a mühtaç olduğun kadar. Yakın zamanda Allah diye mahrum olmayacak. Bir mülk verilecek. penası yok. Elinden bir daha almazlar. Bu dünya adam zengin olur, fakir olur. Orada uyarılan mülk geri alınmaz. Bu dünyada gelenler ölürler. Cami yapılır, yıkılır. İnsan doğar, ölür. Hani cenaze giden bir adama sormuşlar. Cenaze gidiyormuş da biri sormuş oradan. Cenazenin peşinde giden adama. Ya kim bu? Eşifilence Hoca Efendi, demiş. Neden öldü demiş. Neden öldü? öldü? Malum bir hasıl garıyorlar. Onunla inceliği var ama Melek öyle demiş ya Rabbi bana demiş ruhları kabzetmek için emri ferman buyurun. Halk bana buğz eder. Ben onları seni otururum ya. Ya, ya Melekülmef demiş. Onlar senden bilmez, hastalıkla bilirler Cenabı Cenab-ı Hak. Onun soruyorsun, neden öldü deyince, orada Arif-i Billah bir adam varmış döndü, doğduğundan öldü dedi. Doğmasaydı ölmeyecekti. Toplanan dağılır, toplanan dağılır, doğan ölür, yapılan yıkılır. Yıkılmayacak bir yer var. Allah bülkü yıkılmaz. Allah'a ait olursan yıkılmazsın, hakla berabersin çünkü. Hakla hay olursun, hayla hay olursun. Bir mülk verilir, fenası yok. Bir ömür verilir, ölümü yok. Bir gençlik verilir, çirkinliği, ihtiyarlığı yok. Bir sıhhat verilir, hastalığı yok. Bu mülk senin için hazırlanmıştır. Vallahi bu kapı gözünün gördüğü kadar, semavata baksan böyle, ne kadar gözün görüyor o kadar geniştir. Senin için. Ama bir gün bu kapı bir iğne deliği olacaktır. Badel vefat. Acaba anlatabildim mi? Bak şimdi bu hayattayken, bu kapı tövbe kapısı, Muhammed kapısı, Allah kapısı semavata kadar. İbadet taatına güvenme. İbadet ve taatına güvenme. Bin sene yaşasan dünyada verilen bütün emlaki hak yoluna infak etsen. Gündüz oruçlu gece kaim olsan bir kere semaya bakıp da gözünden güneşi gördüğünün hakkını Allah'a veremez Ödemiş olmazsın. O cennat-ı aliyat fazla kerem-i ilahiyledir. Övüldü Kim ki cihan Sultan sultanım okusun Rabbine ibadet etsin. Çünkü kıyamında hakla konuşan rükûda Allah'la seveşen secde Allah'a buluşan aşıklardır. Allah'a ibadet edenlerdir. Übüdü Rabbeküm Ülezi halakaküm min kabli küm. evvel geçilmeleri halk eden ve onları imhaden öldüren Allah'a ne yapınız? Übüdü Rabbeküm Rabbinizi ibadet ve Allah'a sevin. Verdiği nimetlere bakınız. Hiç farkında değilsiniz. Hiç düşünemiyoruz. Fakirin diye bir adama sorsan senin gözü iğzünü çıkarsam Yüz binden iki yüz mersen razı mısın? Razı olmaz. Zenginsin demek ya. <gülüyor> ya imanını? Kaça verirsin acaba imanını? Ebedi saadet imanını? Kaça verirsin? Ya kolun, ya bacağın, ya kulağın, ya işitmen, ya anlaman, ya konuşman, ya şuurun. Kaça verirsin acaba bunları? Nimetler içinde gidiyorsun. Allah'a sev. Hakkın nimetlerin içinde bulunuyorsun. Allah'a şükreyle. <gülüyor> <gülüyor> Rabbine ibadette bulun. Gecede de gündüzde. Her anda, her yaptığın işte hakkın seni gördüğünü düşün. Yarın ölecek gibi hazırlan. Hemen eşyan hazır olsun. Hadi dediler mi eyvallah diye bürüyeceksin. <gülüyor> Eğer haktan korkuyorsanız, hak korkusunu biliyorsanız ki, hak korkusu, ittika, iman içerisinde rütbelerin en yücesidir. İman rütbelerinin içerisinde en yüce rütbe, ittika. Hak korkusu rütbesidir. Havfullah'tır. Cenab-ı Allah surey Estaizu billahi ya eyvun nasi inna halaknakum min yekelem ve ünsa ve cealnakum şuuben ve kabaili te'arafu <gülüyor> inna ekrebeküm minnallaha etkakum. Sizin içinizde bana en kerim olanız benden korkandır diyor Cenab-ı Allah. Çünkü Allah'tan korkatan bütün mahlukat-ı ilahiye korkar. Bütün mahlukat-ı ilahiye Allah'tan korkana itaat eder. Allah'tan korkandan korkar. Hani biliyorsun ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir yere bir kafir sıkıştırdı. Tenha bir yerde ve elinde kılıç vardı. Ya Muhammed, seni benim elinden kim kurtaracak dedi. Efendimiz de hiçbir şey yok sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyor ki. Bilmiyoruz ki görmüyor ahali. Sonra gördü göreceğini. Çünkü o kılıçtan el tutmaz oldu, kılıç elinden düştü. Kol indi, dondu kol. Sonra Cenab-ı Peygamber kılıcı aldı. Seni benimle kim kurtaracak şimdi? Ki? Sustu. Allah dedi. Allah'a Allah rücu et. Allah'a iman et, var olmayacaksın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ali Muhammed'e çok ihanet edildi. İyi bir konuşuyorum sözü. Bütün dünyadaki kavgalar dinler arasındaki kavgalar Allah kavgası değildir. Resulullah'ın kavgasıdır. Bütün haset Hazreti Muhammed'edir ve Ali Muhammed'edir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona tabi olanlardır. Bir müminin kabaati Allah'a inandığı için peygambere ümmet olduğu içindir. Müminin kabaatı O için çok adam katli Milyonlarca insan öldürüldü. Müslüman diye. Çok incelik var konuştuğum sözde. Cafer-i Hazretleri ne diş bilemiş de dedi vezirine ben bunu dedi imamı öldüreceğim dedi. dedi Çünkü bu hayatta olduğumuz için bize rahat yok. Saltanata hiçbir saltanat söylemeyeceğiz. Vezir dedi ki bu işten vazgeç. O alemde sonra Resulullah'tan nasıl şifat beklersin dedi. Evladına kıyarsan dedi. Sen de Muhammed ümmetini incetiyorsun. Onun sahibi olan Resul sana acaba şefat eder mi? Mümin kardeşin ciddi bakta söylüyorum sana. Sahibimiz, çobanımız Hazreti Muhammed Mustafa. Cümle en bir anda çobanı o. Rali o. Şahit o. Nezir o. Vezir dinlemedi, çağırttı ve hazırladı şeyleri, cellatları. Dedi başımdan tacı çıkardın mı kat edin dedi. i̇mam Cafer-i Sadık Hazretleri, ...huzura girince halife kalktı yerinden... ...o devrin emiri padişahı. Buyurun efendim, şadağa gelin, şadağa geldiniz... Aman efendim o eski yani Hazreti İmam'a karşı buzu kin olan o zat yumuşadı, pamuklar gibi oldu, tahtına oturttu. İkram-ı inayet buyurdu ve kapıya kadar götürdü, ayakkabıları çevirdi önüne falan. Hazreti İmam çıktı gitti, vezir dedi ki ya öldüreceksin sen, böyle söylemiştin, İyi ki böyle yapmadın. Ondan değil dedi. İmam içeri girdi vakıtta bir ejderhaz öğretti, ağzını açtı. İmam'a eleştin, seni yudarım dedi ona dedi, onun için okuyorum dedi. Senin gördüğün gibi hadisat, kainat'ta. Allah'tan korkandan cümle mahlukat-ı ilahi korkar. O kadar. Çok şeyler var misalleri. Yani bir tane daha söyleyelim. Hatırma geldi. Bir zat vardı. Abdülma'yla iki çocuklarını okuturdu. Abbasi halifelerinden. Bir, bir gün o zat Ali Muhammed'i çok severdi. Büyük muhabbeti vardı peygamber evlatlarına. Bir gün ona sordu halife o zate. Çocuklarımı çok seviyorsun Hasan-ı Hüseyin'e mi dedi. Benim çocuklarım dedi. Okuttuğum şezadelerim. Şöyle baktı Hazret. Bu mülkü siz onun yüzünden buldunuz dedi burada oturduğun mülk. Muhammed Mustafa gelmese Abbas-ı olmazdı dedi. Seni ve iki çocuğunu bırak Hasan'ı Hüseyin'i, Hazreti Ali'nin kölesi olan Kambere bile değişmem dedi. Hain o zatın dilini koparttı kökünden. Kestirdi. Fakat dili koptu ama bütün vücudun her zerratı la ilahe illallah diyordu. Übüdü rabbeküm, Rabbiniz ibadetiniz. Hiç ölmeyecek gibi bu aleme çalışınız ki senin... Dinin, devletin, milletin insaniyeti ölmeyecektir. Onlara hizmet et. Kula hizmet, hakka hizmettir. Gördüğün nimete teşekkür, hakka teşekkürdür. Fakat her şeyi haktan bil. Allah'tan bil, kuldan bilme. O perdeyi kaldır önündense. Bazı insanın ibadeti bile Allah ile kulağın arasında perde olur. Yarın ölecekmiş gibi her şeyi hazırla. Hikayeye gelelim. Ya Ömer bu güzel huyundanmaz mı geçti? Hz. Ömer İbni Hattaba radiyallahu anh. Hz. Ömer Hayır, lüzum kalmadı sana dedi seni gelip haber verene. Saçım ağırdı, sakalıma ak düştü. Bana ölüm habercisi daima haber vermekte dedi. Uyaralım Müslümanlar. Yaptığımız ibadet ve taatla Allah'a bir fayda etmiş olmayız. Her yapan kendine yapar. İbadet mi ettin? Senin içindir o. Senin şerefindir. Kabahat mı yaptın? Senin rezaletindir. Hak bunlar her ikisinin müstahın iyidir. Rabbine ibad edenler muhakkak surette aziz oldular. Nefislere ibadet edenler mahcup oldular. Resulullah'a muhabbet edenler Allah'a muhabbet etmiş oldu. Resulullah'a ve aline ihanet edenler Allah'a etmiş oldu. Allah cümlemizi ibadete ne demek olduğunu bildirsin ve ibadetlerin lezzini duyursun. Abdiyetin yüceliğini bize tattırsın ki onun yolundan, on kapısından bizi kendi kapısından mahrum etmesin. Örünceye kadar Rabbimizle ibadet ve taat ondan sonra da Hakk'ın kıtında sultan olalım. Wallahu yedi ve ihtimamın şairine soru attım